B. Orta Doğu'da güncel durum ve olası gelişmeler Toplumsal gelenekle güncellik arasındaki ilişkinin doğru tanımlanması sosyal bilimlerde halen ciddi bir sorundur. Güncel yaşanan olguyu, olay ve süreçleri geleneğe bağlamadan ne kadar tanıyabiliriz? Gelenek güncellik üzerinde ne kadar etkilidir? Toplumun kendisi hangi ölçüler içinde gelenek ve güncelliği bir arada ve nasıl yaşayabilir? Bu sorulara yanıt vermeden güncel durum ve olası gelişmeler hakkında gerçekçi değerlendirmeler yapmak güçtür. Bu durumda yapılanlar eksik ve yanlışlıklarla dolu olacaktır. Yöntem olarak sürekli tarih ve günceli birbirine bağlamaya çalışmamız bu nedenledir. Bir kez daha kanımı dile getirirsem, geleceğin büyük oranda şifreli de olsa güncelin içinde gömülü olduğudur. Güncel an ve koşullar sanıldığından çok az... ...geleneksel veriyi değişime uğratmaktadır. Ama olgular dünyasında... ...bunu anlamak için... ...birkaç kodlu şifreleri çözmek gerekir. Yoğun tarihsel tanımlamalar... ...yapmamın nedeni... ...bu güncel örtük şifreleri çözmek içindir. Bir örnekle... ...daha iyi izah edebilirim. Herkesin... ...20. yüzyılla ideolojik siyasi olarak... ...ilgilenen herkesin... ...tanıdığı Lenin'in... ...devrimci dürüstlüğünden herhalde şüphe edilemez. Lenin hem teorik hem pratik iktidarla ilgilendiğinde ondaki şifreyi çözdüğünü sanmıyorum. Çözemediği için de kurduğu sistemle en çok kendi amaçlarını tasfiye etti, boşa çıkardı. Şifreleri doğru çözmemenin önemi buradadır. İktidar hakkında günümüz devrimcilerinden kat ve kat daha doğru tanımlama yapan saymakla güçlük çekeceğimiz bilgeler var. Belki iktidarı yıkmamışlardır ama kendilerini kirletmemişlerdir de. Bunları önemsiz sayabilir miyiz? Lenin'in kullandığı Çarlık Rusya'sından kalma iktidar bloklarıyla inşa edilen sosyalizm ancak 70 yılda yandı. O da karşıt olduğu sisteme tarihi hizmetlerde bulunduktan sonra sıradan rakip bir iktidar olan Saddam kadar direnmeden çözüldü. Söz ve amaç birliği içinde olduğu bir dünyaya haber bile vermeden adeta ihanet ederek... ...sadece iktidarın çok katlı şifresini çözemediğini belirterek değerlendirmek en doğrusudur. Günümüzün üzerinde çalıştığımız özellikle nitel sıçrama süreçleri olarak tanımlanan... ...tüm devrimci olgu, olay ve süreçlerin gelenekten kaynaklanan katlı şifrelerini çözmeden... ...doğru, arzulanan amaca uygun gelişmeler yaratma inancı oldukça yanıltıcıdır. Tüm endişem, çok eksikli ve yanlışlarla dolu da olsa... Yaptığım tarihsel toplumsal tanımlamalar olmadan günümüzün doğru tanımlanamayacağıdır. Konunun ne kadar önemli olduğunu gösteren Orta Doğu'nun geçmiş ve özellikle günümüzde yaşadığı facia dehşet dolu yaşamıdır. Bu yaşamın en son teknoloji kullanılsa da envai türlü şiddet yöntemleriyle çözümlenememesi kadar ekonomik, mali, siyasi, eğitsel çabalarla da vahşetten daha beter durumdan kurtulamadığı hem fikir olunan bir gerçektir. Ama mutlaka, İvedi bazı çözümleyici çabaları sergilemek gerektiği de gayet açıktır. Bu nedenle geleneği, ana kavramlar kapsamında ne kadar eleştiriye açık da olsa çözme çabam önemlidir. Onsuz, güncel çabaların anlamlı olamayacağına, başarılı sonuç veremeyeceğine dair derin kanılar taşımaktayım. Tam bu noktadan Orta Doğu'yu, tüm başkentlerini göz önüne getirdiğimde Ahdi Atik'teki Babil lanetlemesi aklıma geliyor. Yine Hristiyanlığın Roma, Sümerli ozanların Agade lanetlenmesini çağrıştırıyor. Bağdat'ın, Kudüs'ün, Mekke'nin, Ankara'nın, İstanbul'un, Kabil'in, Tahran ve Kahire'nin, İslamabad'ın çağdaş Babiller olmadığı iddia edilebilir mi? Hangi halklar arkasındaki büyük kültüre rağmen bu denli ayakaltı çaresiz ve aşağılık durumda yaşayabilir. Hiçbir savaş ve iktidar olma sanatı, kitabında yer almayan anlayış ve yöntemlerle halklar nasıl bu duruma düşürülebilir? Afrika yamyamlarının yöntemlerinde bir anlam bulmak mümkündür. Ama aynı anlamı halkların fiziki ve anlamsal imhaya tabi tutulduğu Orta Doğu'nun despotik canavarlarında bulamayız. Öldürmenin Orta Doğu'daki şekli kadar alçakça, haince ve ölçüsüz, kendilerine göre çok ustaca, uygulandığı başka bir coğrafya bulmak zordur. Bir yöntem sorunundan daha bahsetmeliyim. Batılı çağdaş rahipler, edebiyat, felsefe, bilim, çeşitli sanat dallarında çalışanlar, bir olgunun olay ve sürecin bütünselliğini parçalayarak incelerler kadavra konumuna indirgenmeden inceleme ve araştırmanın mümkün olmadığına inanırlar. Bu bana hep Sümer rahiplerinin gökteki yıldız hareketlerinden insanın kaderini çözme yöntemini hatırlatır. Birisi ne kadar bilimsel, diğeri ne kadar mitolojik olsa da bence sonuç aynıdır. Hatta çağdaş rahiplerimizin daha aşağılık olduğu kanısındayım. Madem o kadar kılı kırk yarmayı biliyorsun, neden tüm yüzyılları kat be kat aşan, 20. yüzyıl fiziki ve anlamsal imhasına doğru bir anlam vermiyorsun? Neden sonuç alıcı bir çözüm sunmuyorsun? Bütünlüğü içinde bırakılmayan hiçbir olgu, olay ve süreç doğru tanımlanamaz. Sınırsız parçalara ayırarak çözümleme gerçeği büyük oranda gözden kaçırır. Öğretmez, sağlıklı öğrenmeyi engeller, insanlığın... Oluşum tarzı özünü değiştirmeden sürdürme durumundadır. Batı kapitalist sistemi fazlasıyla parçalama ve değiştirme yöntemiyle oluşum tarzını bozmuştur. Sistemin bir kriz toplumu olması bu nedenledir. Sanat, felsefe, bilim insanın zihniyet durumunu belirler. Zihniyet veya ruhsallık parçalanamaz. Parçalanma öldürür. Batıda insanın bu tarz öldürülmesi egemendir ve tüm dünyaya da yaydırılmaktadır. İnsan bilgeliğinin en önemli yönü bu bütünlüğü temsil etmesidir. Peygamberlik daha kutsallık kazanmış bilgeliktir. Zorlukları bütünsel yaklaşım güçlerinden gelir. Bilim, felsefe ve sanat özümsenmemiş, her toplumsal kurum ve temsili oluşum gerçeğini tahrip eder. Sonuç olarak her tür sapıklık bütünsel anlayışın verilmemesinden kaynaklanır. En tehlikeli cehalet olgu, olay ve süreçlere, Tekli zihniyetle, daha doğrusu parçalanmış zihniyetle bakmaktır. Çünkü gerçeği katleder. Çağın, sistemin hastalığı budur. Örneğin, en çok bilimsel niteliklere göre bakış, cehaletin en sinsi bir biçimi olarak görülmelidir. Ruhsallığı olmayan, duygusal zekasını yitirmiş bir bilimcilik, ki bilimcilik aynı zamanda kontrolsüz analitik zekadır, her tür tehlikeye açıktır, bir nevi söylem kanseridir. Sorun çok bilmek değildir, bilmeye göre yaşamaktır. Bilmeyi tüm boyutlarıyla, bilim, felsefe, sanat, bütünsellik içinde toplumun zihniyet hali olarak sürdürmek, toplumsal varoluşun özüdür. Çağımızın yıktığı gerçeklik budur. Bilim bu nedenle muazzam yıkıcıdır. Örneğin, nükleer yıkıcılık bir gerçeğin sembolik ifadesidir. İnsanın kendisine karşı atom bombası gerçekleştirmek, ...yamyamlıktan daha az vahşi eylem değildir. Bu parçalanmayı önlemek ve bütünselliği sağlamakla görevli olması gereken... ...sosyal bilimin kendisi de daha da parçalanarak tehlikenin asıl kaynağı haline geliyor. Sonuç dünya çapında bölgesel, yerel, sayısız savaşlar, milliyetçilik, faşistlik her tür şiddettir. Savunmamda bu nedenle dini, mitolojik, felsefi, bilimsel... Ve oldukça edebiyatla iç içe, armonik zihniyeti esas aldım. Halkların, insanın özüne ilişkin bir savunma ancak bu temelde geliştirilebilir. Bir savunmanın gücü, kendine yüklenen uygarlık paradigmasına karşı çözümleyiciliğine ve dayanma gücüne bağlıdır.